Kardeşinin cesedini nasıl örtüceğini göstermesi için, yeri eşen bir karga gönderdi. Kâbil, yazıklar olsun bana, şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim, dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. İşte bundan dolayı, İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim, katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse,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 Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.